Şampiyon Galatasaray! Selam sana Aslan Galatasaray! Türkiye'nin batıya açılan penceresi Galatasaray Lisesi Ve bu pencereden Avrupa'ya fırlayan ilk takım Galatasaray Avrupa Kupalarında Şampiyon Galatasaray! Sosyal dayanışmada Önder Galatasaray. Yıl 1959, 10 Haziran Çarşamba günü. <Gülüyor> Mithat Paşa'da öyle bir maç var ki sormayın. Galatasaray Fenerbahçe'den şampiyonluğu koparmak için sahaya çıkıyor. Favori ise Fenerbahçe. Sarı kırmızılı takımın kuruluşu şöyle, Turgay, Saim İsmail, Ahmet Ergun Dursun, İsfendiyar, Suat, Metin, Nuri, Mete, Galatasaray tam takım, Fenerbahçe de aynı şekilde. Maç zaman zaman ortalarda, zaman zaman da Galatasaray ceza sahası dışında cereyan ediyor. Fenerbahçeliler bastırmıyor değil. Fakat Galatasaray şu ana kadar gol yemiş vaziyette değil. 38. dakika oldu, 39'a girmek üzereyiz. Çok rahat ortalarda, oyun bir anda yavaşladı. Nuri aldı, Niyazi ile şöyle. Hafifçe birbirlerine bir omuz attılar. Nuri aldı, topu sol taraftan metreye doğru geçirdi. Niyazi hakeme işaret ediyor Markoviç'e. Yugoslav Markoviç'e işaret etti. Paul var diyor, hakem oynayın diyor, devam. Nuri'nin topu süzülüyor metreye doğru. Metin sol taraftan aldı kapat tribünlerinin önden kayıyor, kayıyor, tam çizgiye doğru paralel iniyor. Sol taraftan indi aşağıya doğru, deniz tarafından kaleye doğru gidiyor Metin. Tehlike olabilir mi henüz belli değil. Osman üstüne çıktı, bastı topa, çekti Osman ı. arkadan naciye düşüyor. Kafasını kaldırdı Metin, çaprasa baktı. Kalede Özcan var, vurdu Metin, kaleye doğru gidiyor, gol! Gol! Metin 1-0, Fenerbahçe 0, Galatasaray 1. Umulmadık anda, umulmadık bir gol. Fenerbahçeliler top avuta çıktı diye itiraz ediyorlar. Ağları yırttı geçti top. Özcan şaşkın, taraftarlar şaşkın ama Galatasaray 1-0 galip durumda. Ne olduysa Gresun'da oldu. Bitti gözüyle bakılan lig, şampiyon adayı Galatasaray'ın 1-0 mağlubiyetiyle adeta yeniden başladı. Sarı kırmızılı çocuklara bugünkü maçta çok önemli görev düşüyor. Bolu sporu muhakkak yenmek zorundadırlar. Galatasaray, Nihat Ekrem Aydın, Muzaffer Kuncay Bülent, Metin, Ayhan, Gökmen, Mehmet Uğur tertibinde ve Galatasaray'a takımı Boluspor karşısında ezici bir baskıyla maçı götürüyor. Sekizinci dakikaya geliyoruz. Ceza sahası içinde bütün Bolu Sporlar durmuş vaziyetteler. Vedat aldı, ceza sahasını dışına doğru çıkardı topu, kaptı Uğur. Birdenbire kaptı, dışarı dışarı çekti. Tam çizginin yanında. Vadi kendisine doğru geliyor. Bastı çalım, Uğur geçti. Kaptan kayıyor, ceza sahasına doğru paralel iniyor. Ortasını yapmak üzere, solunu aldı. Çevirdi topu, birdenbire yaptı, Gökmen gerilerden koşuyor havalandı Lütfi ile birlikte kafaya çıktılar Kaleci Talit Grein diğer tarafında vurdu Gökmen kafayı ters taraftan gidiyor gol gol Galatasaray 1-0 galip durumda Galatasaray yeni goller arıyor. Top şimdi Mehmet'te. Mehmet aldı. Orta çizgiyi biraz geçti. Taç çizgisinin hemen içerisinde. Kaydı kaydı. Bülent'i gördü. Bülent aldı abisinden topu. İçeri doğru giriyor. İki çalım attıktan sonra Bülent Gökmen'e verdi. Gökmen cezası 1-2 metre kadar dışında duruyor. Kendisine gelen topu şöyle bir tarttı. demire döndü. Ders tarafa vurmak üzere topu. Vurdu zımba gibi bir gol. Gol. Gökmen. Ve böylece Galatasaray geçen seneden bu yana gene şampiyon. Galatasaray üst üste ikinci defa şampiyon. Şampiyon Galatasaray. <Gülüyor>